Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Gül TV komteradesinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila e Fıkıh Kurulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Sağ olasınız. Rabbim iyilikler versin inşallah. Cümle olsun İlk sorumuz hocam. Sene dolmadan zekat verileceğini biliyorduk. Bize sene sonunda toplu vermemek için ve de ihtiyaç sahibi bulduğumuzda böyle yapıyoruz. Bu sene ticaretle uğraşan ancak iflas etmiş bir tanıdığımıza yüklü miktarda zekat verdik. Sonrasında bu kişi bir iş bağlantısı kurarak durumunu toparladı ve borçlarını bitirdi. Ve bu bizim zekat verme zamanımıza denk geldi. Yani zekatımızı erkenden verirken bu kişi fakirdi. Lakin senemiz dolduğunda bu kişi zengin oldu. Zeketi bir daha iade etmemiz gerekir mi? Bu kişiden geri istememiz doğru olmaz demişler. E amin. Bismillah. şeytanı rocim. Bismillah. Al Rahim. Alhamdulillah. Ve salat ve salam. Alahüla Rasulullah. Ve aleyhi ve sellem Ve bağdüm. Öncelikli olarak malumunuz halk arasında da üç aylar diye tabir edilen recebi şerif ayına girmiş oluyoruz. Bunu da bir vesileyle hatırlatmış oluruz hem de Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayda sıklıkla yapmış olduğu bir dua ki Ya Rabbi Recep i Şerif ve Şaban-ı Şerif ayını bizlere hayırlı ile, bizlere mübarek Hı. eyle ve bizleri hayırlısıyla Ramazan-ı Şerif ayına da ulaştır diyelim inşallah bolca bu duayı Hı. dilimizden eksik etmeyelim. bir de şöyle görmek lazım. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu aylar, e, bereket ayı, rahmet ayı e, az yapıp çok, çok kazanma, kazanma ayları hani halk arasında yine ifade ediliyor, beleş diye ifade ediliyor. Hmm. Ki daha önceden de bu konuda bir kısa aktarmıştım hatırlarsanız. Ee, yıllar önce, yani yaşım belki 13-14 yaşlarında rahmetli Hasbi hocamızla beraber Ümre ziyaretindeydik. Rahmetli Hasbi hocamız İsmaila Camisi'nin müezzinleri kadim müezziniydi. biriyle orada muhabbet ediyor, bir Arap'la konuşuyor. Arapça olarak konuşuyor. Ben de yanlarında duruyorum. rahmetli Hasbi hocamız o zata dedi ki ene uhibbul belesh. şimdi ene uhibbu ben severim ifadesi ama beleşi tabii karşı taraf anlayamadı anlayamayınca sordu Mâ ma mânel beleşi ya seyyidi'' işte nedir bu bahsettiğin Aynen. ve sevdiğim diye ifade ettiğin şey onun zaman hoca efendi ''Eşşeyul lezî lâ ivada karşılığı olmayan şeye beleş derler deyince karşı tarafın ifadesi o zaman ''İzen ene uhibbi'' o zaman ben de onu çok severim evet. ki insan fıtratı itibariyle zaten az yapıp çok kazanmak genel anlamda herkesin sevdiği, hoşlandığı şeylerdendir. Bu maneviyat olarak da, ahiret olarak da bu böyledir. O yüzden inşallah bulunduğumuz bu ayları güzel geçirebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Hmm. E, malumunuz geçen sene Ramazan-ı Şerif ayı çok garip geçti. E, camilerimiz cemaatsiz kaldı, e, mihraplarımız hocasız kaldı, kürsülerimiz vaizsiz kaldı. İnşallah bu ay böyle olmaz. E, daha canlı, daha dolu bir şekilde... Bu bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz bu e, bela ve musibetinde tez zamanda e, kalkmasında Rabbimizden niyaz ederiz diyelim inşallah. Ve dersimize böylece başlamış olalım. He. Şimdi soruya gelince sualde kardeşimiz diyor ki zekatımı erken verdim. Hmm. E, öncelikli olarak zekata erken vermek caiz midir? E, bir insanın eğer nisap miktarı bir malı daha henüz kazanmamış yok ise... Hmm. Böylesi bir durumda bu kişinin erkenden zekat vermesi geçerli olmaz. Ama nisap miktarı mala sahip oldunuz ama üzerinden daha henüz bir yıl geçmedi. Böyle bir durumda daha henüz yılı geçmeden zekatınızı erkenden verebilir misiniz? Kitaplarımızdaki ifadelere baktığımız zaman bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Yani sizin nisap miktarı bir malınız var. Daha henüz sene sonunuz gelmedi. ihtiyaç sahibi bir fakir gördünüz veyahut da peyder pey zekatı çıkarmanız ekonomi anlamda sizi yormuyor. Ama sene sonunda toplu halde sizin ticaretinize belki etki yapabiliyor. E, çünkü bazı kardeşlerimizi sual ediyor, diyor ki hocam sene sonunda biz hesap ediyoruz. Vermemiz me gereken meblağ yüklü bir meblağ. Bunu bir anda değil de işte sene içinde bölerek versek Hı. olur mu? Ee, aslında bu zeki fakirin hakkı tahakkuk ettikten sonra yapılması her ne kadar sıhhat açısından bir zarar vermese de neticede fakirin hakkına e, tecavüzdür. Ee, bizim tavsiyemiz öyle yapmaktansa sen o ki sene sonunda toplu olmak, toplu halde vermek seni yoruyorsa senenin başında daha henüz vücubiyet tahakkuk etmeden o ki sen nisap miktarı mala sahipsin hmm. sene ortasında içindeyken onu peyder peyver. Sene sonunda geldiği zaman zekatını hesap et, verdiğin rakamları da hesap et, ona göre sayışırsın. Fazla mı vermişsin, az Eksim. mı vermişsin, ona göre değerlendirirsin ki güzel olan şeylerden bir tanesi de budur. Şimdi buradaki sualde kardeşimiz diyor ki, ben diyor zekatımı verirken ki henüz bana farz değil iken, daha henüz sene gelmemişken ihtiyaç sahibi bir fakire verdim, işte ticaretle meşgul oluyor diyor, işte iflas etmiş, ben ona verdim. Ancak daha sonradan bu kimse maddi imkanını elde etti, temin etti. Yani zekat alamayacak bir duruma ulaştı. Hı -hı. Ve bu durumda benim zekat vermemle mükellef olduğum döneme rastladı. Şimdi böylesi bir durumda tekrar zekatımı iade etmem gerekir mi? Gerekmez evet. mi? Kitaplarımıza baktığımız zaman deniyor ki zekatı eda etme anıdır önemli olan. Yani size zekatın ne zaman farz olduğu an değil... Siz onu zekat namiyle veriyorsunuz ya, evet. verme anında eğer kişi, yani zekatı alacak olan kimse fakirse, zekat almaya liyakatlı ve evet. elverişli bir kimse ise o an itibariyle bu muteber olur. Daha sonradan onun zenginleşmiş olması veyahut da zekat almaya mani bir takım durumların zuhur etmiş olması sonucu tesir etmeyecek. Bunu sadece zenginlik, fakirlik olarak değerlendirmeyelim. Şöyle de düşünebiliriz. Malumunuz bir insan yolculuğa çıksa, ve yolculuk esnasında malını kaybetse yani ihtiyaç sahibi olsa oysa memleketinde mal mülk sahibidir varlıklı bir insandır belki günümüzde bunu tasavvur etmemiz zordur ama eskiden zamanlarda ee, ulaşması eskiden imkansızdı bu daha kolay olabiliyor idi İbnü Sebil diye ifade ediliyor çünkü günümüzde e, malumunuz bankalar vasıtasıyla hı hı. E, maliyetin intikalleri e, basit bir şekilde yapılabiliyor ve hatta intikal araçları vasfolar çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyor ama bir varsayım olarak düşünecek olursak, yolculuk esnasında kişi mali bir imkansızlığa düşüyor, memleketinde malı var, bu kimseye de zekat verilebilir mi? El cevap verilebilir. Peki böyle bir insana ben muaccel olarak daha henüz bana vücubeye tahakkuk etmemişken, senem gelmemişken bu kişiye zekatımı versem, ve daha sonradan bu kimse memleketine dönse ama döndüğü anda da benim zekat vermenin vücubiyeti tahakkuk etse. Hâkeza buradaki meselede olduğu gibi bir daha bunu iade etmeme gerek var mıdır? El Yok. cevap gerek yoktur. Niye? Çünkü itibar verme anındadır. Verme anında bu kimse zekat almaya elverişli ise, velev ki vücubiyet senin için henüz itibar ile tahakkuk etmese de zekatını kişi vermiş olur. Bir daha iade etmesine gerek de kalmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da askerde oğlum var sınır dışında operasyona katılmıştı. Ben oğlum sağ salim askerden gelirse kurban kesip ailece hep beraber yeriz diye adak adamıştım. Çok şükür evladım sağ salim geldi ve ben de adamı yerine getirip kurban kestik ve aileceydik. Bir kısmını da komşulara verdik. Lakin ben öğrendim ki adak yapan kişi adamdan yiyemezmiş. Şimdi bir daha mı kesmem gerekir yoksa parasını versek olur mu demişler. Ee, yine öncelikli olarak e, Rabbim sınır içi veya sınır dışında Hı -hı. mücadele eden Mehmetçiklerimize yardım eylesin. Hı -hı. İnşallah burunları kanamaksızın e, tekrardan evlerine dönebilmelerini, onlara ve onlar gibi olanlara da nasip eylesin inşallah. Hı -hı. Hı -hı. Ee, yine bu vesileyle de şehit olmuş kardeşlerimizin ailelerinde Rabbim sabrı cemiller ihsan eylesin. Ee, Şimdi buradaki adak meselesine baktığımız zaman bir insanın bir adakta bulunması, bir nezirde bulunması belli şartlara mevkuftur. Eğer bu şartlar yerine geldiği zaman evet bu kişi bu nezirini yerine getirmeli, Hı. bunu ifa etmelidir. Tabii burada bir parantez açmak istiyorum. Adak yapmak e, güzel bir şey midir, güzel değil midir? Bu konuya da aslında temas etmekte fayda vardır bir kimse herhangi bir şarta talik etmeksizin mutlak anlamda bir ibadeti iltizam etmesi güzeldir. İşte Allah için oruç tutacağım, Allah için kurban keseceğim, Allah için iki rekat namaz kılacağım bunlar güzel şeydir. Ama şu işim olursa bunu yapacağım tarzındaki adaklar pek hoş karşılanmayan, çünkü neticede bir nevi pazarlık gibi yapılan bir ameliye, ve o işin olup olmamasında kişinin bu adağının hiçbir tesirinin olmayacağı evet. kitaplarımızda da ifade edilmiş. Ama buna rağmen o iş olursa da bu kişinin bu adağını yerine getirmekle de mükelleftir, vaciptir. Hı. Ömer Nasuh Efendi bunu ilmalinde açık ve net bir şekilde beyan ediyor. Yani bu tarzda talik edilerek yapılan adaklar pek hoş karşılanmayan adak türlerindendir. Ama yapılsa da buna rağmen vacip olur mu? El cevap vacip olur. Peki adak vacip olduğu zaman bu misalimizde kurban kesme adağından bahsediliyor, iraka tüttemden bahsediliyor. Elbette bunu adayan kimsenin istifade etmesi caiz olmadığı gibi alt ve üst soyları bir de e, zekat alma liyakatına sahip olmayan yani zengin olan kimselerin de bu adaktan yemeleri caiz değil. Faraza yiyecek olurlarsa yedikleri miktarı fukaraya tasavduk etmeleri gerekir. Bu hüküm olarak budur. Ancak meseleye baktığımız zaman kardeşimizin ifadesi var. Şu işim olursa, işte oğlum askerden gelirse e, kurban, kesip, kurban keseceğim beraber ve beraber yiyeceğiz ifadesini kullanıyor. Adağın şartlardan bir tanesi de adaha aykırı olan bir şey istisna etmemektir. Hmm. Yani çünkü kurban kesildiği zaman bu fukaraya verilmesi gerekir. Ama ben bundan yiyeceğim şeklinde bir istisnada bulunuyorsa bu adağa aykırı bir istisnadır. Ve böyle bir istisna adağı geçersiz yapar, hükümsüz yapar. Yani bu şu demektir, bu kişinin adaması aslında yoktur, Yok. iptaldir, geçersizdir. Böyle bir mecburiyeti yoktur. Ama buna rağmen kesecek olsa kestiğini istediği gibi yiyebilir veya adde da komşusuna dağıtabilir veya bahsettiği gibi evde ailesiyle beraber onun üzerinden bir ziyafette çekebilir bir daha bunun iade etmesine gerek yok çünkü zaten bu kişinin adak sahip bir adak değildir Değil. geçerli bir adak değildir. Evet bazıları da yani şeriata İslam'a aykırı mesele adaklarda da bulunuyor. Şu şey olursa işte 100 tane işte şarap dağıtacağım işte Allah içireceğim muhafaza. falan gibi bunlar da zaten tamamen. Bir şu var adak. ...vacip olabilmesi için belli başlı şartları var demiştik. Bu şartlardan bir tanesi de adanan şeyin ibadet olması. Hı hı. Ve yalın bir ibadet değil, maksut bir ibadet olması. Bu da önemlidir. Evet. Yani mesela örneğin bir insan falan işim olursa işte bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyacağım diye adayacak olursa evet Kur'an okumak bir ibadettir ama maksut olan bir ibadet evet. değildir. Namazın zımmında olan bir ibadettir. Bu adak geçerli değil maksut olmalı, namaz gibi, oruç gibi, artı o cinsten farz olan bir ibadet olmalıdır. Yani o cinsten vacip olan bir ibadet, farz ya da vacip olan evet. bir ibadet olmalıdır. Aksi takdirde e, ibadet değilse ya da ibadet ama farz cinsinden bir ibadet değilse e, böyle bir adanda zaten bir geçerliliği yok. Nerede kaldı? Günahı adamak bu insanın Allah muhafaza itikadi olarak da, imanı olarak da bir problem yaşamasına sebebiyet verir ki Rabbim ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin inşallah. Bir diğer sorumuzla da hocam. Kaza namazı cemaatle kılınır mı diye sormuşlar. Evet. Ee, namaz gerek eda olsun gerek kaza olsun elbette cemaatle kılınır. Ancak hanefi mezhebine göre cemaatle imam ile cemaatin ittihadı yani diye aranır. Bu şu demektir. İmam bir namazı kılıyor, cemaat başka bir namazı kılıyor. Böyle bir şey olur mu, olmaz mı? Eğer bu edada ise, yani eda mahiyetinde kılınan bir namazsa imamın halinin cemaatin halinden daha kavi olması gerekir. Yani örneğin imam farz namazı kılarken arkasındaki cemaat nafile niyetle ona iktida edebilir. Hmm. Ama imam farz namazı kılarken arkasındaki cemaat başka bir farza niyetle ona iktida edecek olsa bu farz bu yerine gelmez. Kaza için de aynı şey söz konusudur. Hmm. Yani örneğin e, ikisi de yani imam efendi de arkasındaki cemaat olan kişi de öğle namazının kazasını ifade ediyorlar. Ama biri e, dünkü, iki gün önceki hı. öğle namazının kazasını ifade ediyor. Yani kaza ediyor. Ötekisi ise dünkü öğle namazının kazasını e, ifade ediyor. Böylesi bir durumda bir ittihat var mı? El cevap, evet. ittihat yok, birlik yok. Aynı namaz olmalıdır. Hmm. Yani bu nasıl olabilir? İkisi sabah namazını kaçırmıştır, ikisi öğle namazını kaçırmıştır, ikisi ikindi namazını kaçırmıştır. Kaçırdıkları o namazı beraberce kaza edebilirler mi? Tabii ki edebilirler. Hmm. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Yani hmm. cemaat kaza namazına aykırı bir durum değildir. Yeter ki imam ile cemaat arasında bir ittihat olsun, bir birlik olsun. Aynı namazın kazası olsun. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. Baba ölümüyle ardında tapusuz 2B arazisi içinde 500 metrekare 2 dükkan, üst tarafta 3 daire, aşağı tarafta yine 3 daire, toplam 821 metrekare belediye tapulu arsa içine kiralanan ev ve dükkanla 3 erkek, 2 kız ve bir anneye kaldığı mallar arsa ve kira taksimi nasıl olmalıdır diye sormuşlar. Şimdilik bir insan vefat ettiği zaman vefat eden kimsenin geriye bırakmış olduğu mala tereke ederler. Hmm. Bu terekede öncelikli olarak yapılması gereken tekvim ve tecisat, yani kişinin kefenlenmesi hmm. ve defnedilmesi ile alakalı masraf bunlar yapılır. Bunlar bittikten sonra kişinin eğer borcu varsa borcu karşılanır. Borçları da bittikten sonra vasiyeti varsa üçte biri aşmamak kaydıyla vasiyeti de yerine getirilir ve geri kalan da mirasçılara, e, miras ahkamı üzerine taksim edilir. Ama burada önemli olan o malın vefat eden kişiye ait olması, vefat ettiği an itibariyle. Hı hı. Şimdi e, suale baktığımız zaman bir arsadan bahsediliyor, bir de arsa üzerindeki yapıtlardan bahsediliyor. Evet. Şimdi arsanın ise e, belediye tapusu ifadesini kullanıyor. Tabii hı hı. ben bu belediye tapusunun ne anlama geldiğini pek anlamıyorum. Yani bildiğim bir mesele değil. E, bu hani 2B tarzında devlet arazisi Hı -hı. sadece bu kişinin zilyet olması yani orayı kullanan olması itibariyle bir öncelik hakkı ama mülkiyeti hala da devlete değil, aitse, de. kamuya aitse o zaman bu onun mülkü değil anlamı taşır. Hı -hı. Onun mülkü değil ise ölmesi durumunda geriye bırakmış olduğu bir mülkte değildir. Onu e, zilyet olarak devlet kime e, o hakkı veriyorsa o kişiye ait olur. Hı -hı. Tıpkı emekli maaşı gibi düşünebiliriz bunu. Yani bir insan vefat ettiği zaman e, devlet o kişinin emekli maaşını onun mirasçılarına veriyor. Ama miras hakâmına göre vermiyor. İşte hanımına veriyor, bekar olan bir kızı varsa kızına veriyor, oğluna vermiyor, kızı evliyse ona da vermiyor. E, peki bu da bir miras mıdır? Aslında bu da bir miras değildir. Çünkü kişi vefat ettiği an itibariyle o emekli maaşı diye tabir ettiğim şey içerideki o paraya malik değildir. Onu peyderpey devlet işte belli kriterler doğrultusunda hmm. e, verdiği bir mebladır ama onun parası olarak değildir. Böyle olduğundan dolayı kime veriyorsa ona ait olmalıdır. Hmm, evet. Yani bir miras hakâmını burada cari kıldırmak da yine doğru değil. Şimdi bu arazi hakkında da aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bu arazi eğer vefat eden bu baba diye tabir edilen kişinin öz mülkü değil ise devlet arazisi ise sadece bunun bir zilyetliliği var. Yani kullanmaklılığından dolayı bir önce olma hakkı var. Hı hı. Satış olacak olursa bunun öncelikli olarak alabilme hakkı varsa böylesi bir durumda bu ziliyetliliği devlet kime verirse yani devletten kastettiğim o otorite kime bunu verirse bu ona ait olur. Burası böyle ama burada bir mesele daha var. Üzerinde yapıtlardan bahsediyor. Hmm. Yani dükkanlardan, dairelerden bahsediyor. Tabii dükkan ve daireleri eğer kişi öz malıyla yapmışsa bunlar mirasa dahil olacaktır. Evet. Yani bunu bir ayırmamız gerekir. Arsa eğer mülkiyetinde değilse, devlet arazisi ise bu normal miras ahkamına cari değildir. Ee, i̇şte o konuda otorite olan kurum Neyse onu veriyorsa araziyi ona göre bir vermeye tabi tutulur. Ama üzerindeki konutlar ise kişinin kendi mülkü ise kendi mülküyle onu yapmışsa dükkan vesaire onları da ise miras ahkamını cari kılacağız. Miras ahkamını cari kıldığımız zaman baktığımız zaman işte annem hayatta diyor herhalde. Evet, bir de. iki kız üç erkek. Yani bunu soran kişi kendisine nispetle soruyor. Oysa evet. miras ahkamı bir hoca efendiye sorulduğu zaman ölüye göre sorulmalıdır. Hmm. Yani vefat eden kimseye göre annesi, kızı vesaire kalmışsa ki aksi takdirde karmaşalığa sebebiyet verir. Hmm. Anladığımız kadarıyla burada vefat eden kimsenin bir hanımı var, kızları var, bir de oğlu Doğru. var. Çocukları olması sebebiyle bu hanıma sekizde bir verilir. Dediğimiz gibi öz malında Yani o konutlardan, yapıplardan bahsediyoruz. İlk önce hanımına sekizde biri sekizde bir verilir Çocuğu olması hasebiyle geriye kalan mal da kızlara bir erkeklere iki hisse olmak suretiyle taksim edilir ve böylece bu malın miras ahkamı cari olmuş olur. Ama dediğimiz gibi bakın üzerini çizerek ifade ediyorum bu sahip olduğu mala dahildir. Yoksa zilyet olduğu mal yani araziden bahsedilecek olursak arazi miras ahkamına cari olan değildir Değil. bu kişi hakkında. Genel olarak demiyorum. Bazen şöyle bir anlayış var. Bu gibi ifadelerde özellikle devlet hali Osmanlı'daki arazilerin arazi miri olması, yani devlet arazisi olması her ne kadar tapu olsa da bu tapu intifaya dair bir tapu, menfaatlenmeye dair bir tapu olduğu için ulama, e, ulema o dönemki ulema miras hakkının arazide cari olmayacağını ifade hmm. ediyor ki bu doğrudur. Evet. Çünkü mülk değildir. Ama Üzerinde bunu var olanlar. Bunu genelleştirerek günümüzde taşıdığımız zamanda da miras ahkamı, yani kıza bir erkeğe iki hisse arazilerde olmaz, sadece mülklerde vardır demek bu yanlıştır. Burada kast olan nedir? Kişi vefat ettiği zaman neye sahip ise, neye malik ise bu arazi de olabilir, konut da olabilir, iş yeri de olabilir, para da olabilir. Bütün bunlarda miras ahkamı cari olacak. Ancak o arazinin mülkü kendisine ait değil ise, Devlet arazisi ise bu durumda onda miras ahkamı cari olmayacak. Devlet kime ne veriyorsa ona göre değerlendirilir. Tıpkı hmm. emekli maaşı gibi. Yani şimdi burada o zaman mesela daireler dükkanlar var. Bunların kiraları var mesela. Oradan kira alıyorlar. Şimdi onların kiraları var ama tabii ki bu kiralar mücerre sadece oraya tahallük etmez. Araziyle de irtibatlıdır. Hmm. Yani bunları birbirinden bağımsız düşünmemek lazım. O yüzden burada bir yapılandırma, yani bunlar bir araya gelsinler. Öncelikle o araziyi eğer devletten satın alabiliyorlarsa, Satın, alsın. satın alsınlar ve bu satın almada ziliyet olmaları itibarıyla e, zi, yani satın alma hakkını hepsine eşit bir şekilde devlet veriyorsa hepsi o noktada eşittir. Hmm. Ama yok kim parayı verirse ona veriyor tarzındaysa o zaman arazi sahibi o olacaktır. O zaman diğerleri de sayışacaklardır. Hmm. Yani yapıtı arazisiz olarak mirasa konu yapacaklar araziyi ise devletten satın almaya göre meseleyi değerlendirecekler. Ama onu da yine eşit bölmek zorunda kalacaklar değil mi hocam? Üzerindeki yapıtları yani. Yok yapıtlar eşit değildir. Yapıtlar mirastır. Tamam yapıtlar miras ama araziye arazi bağlantılı ise, oluyor ya. Şimdi bağlantılı olsa da şöyle bir şey yani o yapıtlar netice itibariyle arazi devlete ait, yapıtlar Hı -hı. ise şahsa aittir. Devlet izin vermiştir, bir müşterek olmuştur, bir ortaklık olmuştur ve ona göre ortaklık devran eder. Yani Hı -hı. bir insanın bir yapıta sahip olması, onun arazisine de sahip olmasını gerekli kılmaz. Evet. Örneğin uzun vadeli bir yer kiralıyorsunuz, devletten üzerine bir konut inşa ediyorsunuz Hı. veyahut da bir işte, sosyal tesis inşa ediyorsunuz. Oranın mülkiyeti size aittir, arazi size, size ait olmayabilir. Hı. Burada da buna göre değerlendirilir. Ama tabii ki bunun temizlenmesi gerekir. Bunun temizlenmesi de öncelikli olarak o araziyi satın almaları, Veyahut da almayacaklarsa da eğer zilyet olarak hala devam edecekse bu sefer devlet o araziyi kime ne kadar veriyorsa, zilyetlilik olarak ne kadar veriyorsa ona göre kendi aralarında taksim edilir. Yani üzerindeki hakkıdır. mesela o yapıtlardan elde edilen geliri o zilyete göre mi yapacaklar yoksa Yok, ikiye bire göre ona mi? Ona da bölünecektir. Yani o arazinin o kiraya katkısı ne kadardır? Yapıtın o kiraya katkısı ne kadardır? O katkılar doğrultusunda hesap edilmelidir. Hmm. Çünkü neticede siz bir dairede otururken veya bir dükkandan istifade ederken arsadan da istifade etmiş oluyorsunuz. O zaman verilen kira bedeli sadece dükkanın kira bedeli değil, arsanın da kira bedeli olmuş oluyor. Evet. Ona göre bir hesap edilmelidir ki bu ince, ince bir hesap, hesap ile evet. e, veyahut da karşılıklı anlaşmak suretiyle yapılabilecek bir durumdur. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, bir kardeşimiz gözükçüyüm demiş hocam. Devletimiz SGK'sı olan vatandaşlara 3 yılda bir çerçeve ve cam alma hakkı veriyor. Çerçeve için 35 lira, cam için 15 lira ödeme yapıyor. Bu ödeme 14 yıldır aynı hiç yükseltmediler. Şu an o paralara ne cam ne de çerçeve alınamıyor. En ucuz cam 80 lira. Müşteri geldiğinde çerçevesi iyi durumdaysa 3 yıllık süreyi de tamamladıysa eski çerçevesine 80 lira olan camı takıyoruz. Devlete de Çerçeve almış gibi gösteriyoruz ve 35 lira çerçeve, 15 lira cam olarak toplam 50 lira devletten 30 lira da vatandaştan alıyoruz. Vatandaşımız 3 sene daha çerçeve alın, alma hakkını kullanmış oluyor. Böylece vatandaşımızın cebinden daha az para çıkıyor. Özetle devletin çerçeve alma için tanıdığı hakkı cama sayıyoruz. Yaptığımız bu işlemde bir sakınca var mıdır demişler. Burada şu tüzüğü bilmemiz gerekir. Yani biz şu anda afaki olarak konuşacağız. Hmm. Devlet veya bu SSK kurumu kişiye bir gözlük hakkı tanıyor 3 yılda bir. Ve bu gözlük hakkını da bir bütçe ayırıyor. Diyor hmm. ki bir şahıs için gözlük bedeli camı artı çerçevesi toplam verdiği örneğe göre 50 lira. Evet. 50 lira bunun bütününün karşılığıdır ama onu da kendi içinde ayırıyor. Camı için şu kadar, çerçevesi için bu kadar. Ama bu ayırımı yani kişiye istihdam etmiş olduğu bir hizmet. Yani sen bu kadarlık bir rakamı kullanabilme yetkisine sahipsin. Bu kadarlık bir rakamı ister sadece çerçevede kullan, ister sadece gözlük camında kullan gibi ise o zaman bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet ki bildiğimiz kadarıyla da anladığımız kadarıyla da uygulamada bu şekildedir. Belki sadece çerçeveye nispetle camlar belki daha pahalı olduğu için veya tersi olduğu için o rakamın kendi içinde bir bölünmesi hmm. yani resmiyete yansıması noktasında ki her ikisine de aynı minvalde bir zaman tatil etmesi de aslında bunun bir nevi göstergesi. Çünkü cam için iki sene, çerçeve için üç sene demiyor. Her ikisi için de üç sene ifadesini kullanıyorsa aslında sana demiş oluyor ki Yüksel bir, bir değiştirebilme hakkını sana veriyorum. Bunu nerede kullanmak istiyorsan kullan ama gözlükle alakalı. Gözlük dediğimiz şey de görmeye tahallük eden bu kah çerçeveyle olabilir, kah cam ile olabilir, kah ikisiyle olabilir böyle bir bu bağlamdaysa bunu bir yalan beyan gibi değerlendirmek uygun olmaz deriz. Ama tabii burada tüzük olarak yok, kesinlikle yani çerçeve için ayrılmış, bunu başka yere veremezsin gibi bir tatil söz konusuysa durum tabii ki farklı mütala edilebilir. Ama e, anladığımız kadarıyla ifadeler veya da piyasadaki uygulama bu kabilden değil. Yani kişiye tanınmış gözlük artı çerçeve için bir bütçe, bu bütçeyi nasıl kullanmak istiyorsa kullansın. Hmm. Yani resmiyette onun isim olarak işte çerçeve denmesi veya da cam denmesi, o da çok fazla gözünü tutulacak bir şey değil. Genelde göz ardı edilecek bir mesele olarak da görülebileceği kanaatindeyiz. Evet, o zaman bu şekilde yine devam edebilirler. Bu soruyla kısa bir araya gideceğiz efendim. Kısa bir aranın akibinde yine sizlerden gelen soruları sormaya devam edeceğiz. İnvalet Lale TV adresinden sizler de sorularınızı sorabilirsiniz. Birazdan tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Kıymetli izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz da biri sevinde bir sadaka kutusu belirleyip burada günlük sadakalarını biriktirse rahmetli Metin Balkanlı hocadan bilinen ve belirli bir meblağ oluştuğunda da veya bir süre sonra bu parayı kendi banka hesabına yatırsa akabinde de bu yatırılan para karşılığı tutarı eksiksiz bir hayır kuruluşuna havayeli yoluyla gönderse burada bir sıkıntı durumu var mıdır? Dikkat edilmesi gereken bir başka bir şey var mıdır demişler. Şimdi anladığımız kadarıyla kişi şahsi olarak kendi evinde veya iş yerinde kendisinin biriktirdiği bir sadaka kutusu evet. var. Yani ameye tahallük etmiyor. Bir başkası gelip de oraya herhangi bir bedel atmıyor. At. Böyleyse bu aslında şu demektir ki rahmetli Metin hocamızdan da bahsediyorum. Muhtemelen sohbetlerinde bunu işlemiştir. Kendisi ee, derdi yani evinize bir sadaka kutusu olsun, arabanız varsa arabanıza da, da olsun işte ufak da olsa, on kuruş da olsa her gün bir sadaka atın derdi. Evet, Öyle bir ki bu aslında şu demektir, an itibariyle sadaka verecek birini bulamıyorsunuz hı hı. ve sadaka vererek de bela ve musibeti de def edeceksiniz. O zaman ne yapın? Paranızın bir kısmını an itibariyle sadaka namıyla ayırın, kenara ayırın demektir. Bu güzel bir ameliye, güzel bir çalışma. Ama bunun tabii fıkhi yansıması olarak baktığımız zaman kişi her ne kadar onu mülkünden ayırıp ben bunu sadak olarak vereceğim diye kumbare yatmış olsa da, cüzdanının bir kenarına koymuş olsa da neticede onun mülkiyeti kişiye aittir. Hala onun mülkiyetinden çıkmış değil, fakirin eline geçmemiştir. Bu şu demektir, o malda istediği gibi yine tasarruf edebilir mi? hukuksal anlamda yine edebilir. Eğer tabii başkalarından toplamamışsa, burası hı hı. önemli. Kendim hani bir de şöyle bir şey vardır, adam dükkanda sadaka kutusu koyar, kendisi de atar ama gelen müşteriler de atar. O emanettir, onun artık kendisiyle bir bağlantısı yoktur. Onu elbette o kişiler namına neresi için toplanıyorsa, üzerinde ne yazıyorsa o kumbaranın veyahut da o kişilere ne ifade kullanmışsa oraya onu vermek zorunda. Evet. Ama yok, ben kendim bireysel olarak bunu yapıyorum. İşte sadaka vermek istiyorum ama şu anda fakir yok etrafımda. Ben ne yapıyorum? Kenara bir sadaka ayırıyorum. Allah rızası için bir meblağ ayırıyorum. Bunu yani fiziksel olarak da ayırabilirim veya niyet olarak da yapabilirim. Bu tamamıyla bir mülkiyeti soyutlama anlamında değildir. Dolayısıyla bu kardeşimiz buna ihtiyaç duyması durumunda dilerse onu kendi şahsında bile hukuksal anlamda kullanabilir. Ama doğru bir şey midir? Elbette doğru bir şey değildir. Çünkü niyetin onu o ki Allah rızası için ayırdır, o niyetine halel vermeden onu gerekli yerlere harcamandır. Şimdi kardeşimizin ifadesi şu, o ki ben onu kutuya attıysam, o ki ben onu sadaka kumbarasına attıysam o sanki tayin etmiştir. Belirlenmiştir. Artık fakirin hakkı o parada tayin etmiştir. O zaman onu ben fakire ulaştırırken aynını mı ulaştırmak zorundayım? Yani onu toplayım, vermek zorunda mıyım? Gibisini mi vermem evet. gerekir? Ee, biraz önceki ifadelerimiz aslında bu soruya net cevaptır. Evet. Onun aynını vermek zorundadığı bir onun mülkiyeti bile hala kişiye aittir. Hı -hı. Dolayısıyla ama buna rağmen siz onu vereceksiniz ki güzel olan budur. Onu bahsettiği gibi yani cüzdanına yine koyup da kendi bankadaki hesabından fakire gönderebilir. Ya da onu cüzdanına koyup da cüzdanının diğer bir bölümünden Başka o miktarda bir yani. para verebilir. Ya da o sadaka kutusu evindeyken ihtiyaç sahibi birini dışarıda bulur. Oradan alma niyetiyle cebinden ona verir. Onu da normal kendi bütçesine katabilir. Bu herhangi bir mahsuru gerekli kılan bir durum değildir. Elbette ameli olarak güzel bir işlemdir. Yani evet. insanın her daim sadaka vermesi, çünkü sadakaya dair birçok fazilet vardır. Ömrün uzanması, ömrün bereketlenmesi, kaza ve belaların ve musibetlerin bertaraf edilmesi... Bir de alışkanlık haline bunun getirilmesi elbette güzel bir şeydir. Ama tabii ki her an birilerinde bulma imkanı olmayabiliyor. O yüzden ayırsın, kenara koysun ama daha sonradan biri çıktığı zamanda da onu verebilir veya onun gibisini başka bir bütçesinden de temin ederek teslim edebilir. Bunda herhangi bir şey lazım gelmeyecektir. Evet, bu vesileyle değerli... E, izleyicimizin sorusuyla beraber rahmetli Metin hocamıza rahmette yad etmiş Anladım. olalım. Rabbim mekanı cennet eylesin inşallah. inşallah. Bir diğer e, sorumuzda da hocam e, ben Diyanet'in kurslarında hocalık yapmak istiyorum ve burada belirli bir ücret veriyorlar. <gülüyor> Bu aldığım ücret benim için caiz midir? İçim rahat etmiyor. Nasıl niyette bulunmam lazım? Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Demişler. Şimdi e, bir insan hani günümüzde din görevlisi diye tabir edilen hmm. e, bir meslek grubu Tabii bu aslında ıslah olarak pek doğru bir tabir değildir. Çünkü her bir Müslüman din görevlisidir. Her bir Müslüman dinini yaşamakla mükelleftir ve görevlidir evet. bu bağlamda. Ama burada kast edilen öncü olması, yani bireysel olarak o ibadeti yerine getirebilirken toplumun yanında o ibadeti beraberce yerine getirilmesi Gerek imamlık olsun, gerek müezzinlik olsun, gerek müderrislik olsun. Şimdi e, kitaplarımızda icare konusu, yani kira, e, işçi ve işveren meseleleri irdelenirken, mütekaddimin, yani önceki alimlerimiz e, ibadet olan meselelerde, dini olan meselelerde kira akdinin geçerli olmayacağını ifade eder. Yani bu şu demektir, namaz kıldırmak için kişinin para alması, veya işte ezan okumak için kişinin para alması veyahut da İslami ilimleri öğretmek için kişinin bir para alması, bir bedel alması bu bağlamda e, o dönem itibariyle mütekadiminin fetva vermediği bir mesele. Hmm. Ama sonradan müteahhir ulema e, bu konuda bir takım zafiyetleri görerek ve makudun aleyh diye tabir ettiğimiz akte konu olan şeyi de farklı bir alana çevirerek burada fetva vermişler. Ama meseleyi şöyle yorumlamışlardır. Bir imam efendi namaz kıldırdığından dolayı maaş almıyor. Normalde bu insan farklı bir yerde de o farzı yerine getirebilirdi, ifade edebilirdi. Ama zamanını oraya hapsettiği için, yani başka bir yere gitmeyip de kamu yararına bunu çevirdiğinden dolayı kamudan nafakasını temin etmesi. Keza bir müderris İslami ilimleri noktasında ders veriyor. E, tabii bu dersi Allah rızası için veriyor ama zamanını oraya yapsettiği Zamanın için, zamanını başka bir yerde geçirme imkanı olduğu halde orada geçirdiği için bu mukabilde bir ücret alması. Bu bağlamda buna fetva veriliyor. O yüzden bu kardeşimiz de aslında bu noktada gönlünü ferah tutabilir. Çünkü neticede yapacağı hizmet orada e, Allah rızasını gözeterek bunu yaparsa elbette o hizmeti mukabilinde sevabı eksilmeden alacaktır. Ama bunun yanı sıra zamanını orada harcadığı için çoluk çocuğun nafakasını temin edebilecek başka imkanlar olduğu halde onları tepip de burada o zamanı geçirdiği için ve kamu yararını olduğu için elbette bunda e, menfaatlenmesi yani karşı mukaveldeki alacağı bedel de bu bağlamda caiz olur. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez ama dediğimiz gibi niyeti tahsiye etmekte fayda vardır. Yani namaz kıldıran bir imam namaz kıldırdığım için para alıyorum düşüncesinde olmamalı. Veyahut da bir müezzin ezan okuduğum için para alıyorum düşüncesinde olmamalı. Çünkü öyle olursa o zaman yaptığı o ibadetten bir sevap değil karşılığını dünyevi olarak almış olacaktır. O ibadeti Allah için o vazifeyi Allah için yapmalı <gülüyor> e, ve bunu da her daim niyetini yenilemeli. Ama o zamanını farklı bir yerde geçirme imkanı olduğu orada geçirdiğinden dolayı bu mukabilde ücreti e, almasının da meşruiyeti. E ki Hanefi mesleminle müftahın diye ifade edilen fetva verilen görüşte bu noktada olduğu için bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama tabi burada bazı sınırlamalarda da fayda vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim öğretmek üzere alınan ücret. Bu farklı bir şeydir. Kur'an-ı Kerim kıraat etmek üzere alınan hmm, ücret farklı bir şeydir. Bu da farklı. Evet. Ee, kıraat üzerine alınan bir ücrete ne mütekattim ne müteahhir. Yani ne önceki ne sonraki hiçbir ulema fetva vermemektedir. Çünkü neticede kıraat ibadetin bizatihi kendisidir. Kendisi. Ve sizin o kıraatınızdan siz bir sevap elde ediyorsunuz. Dinleyenler de o mekana rahmetin mesası bile oradan istifade ediyor. Onlar da bir nevi sevapkar oluyorlar bundan. Ama o e, kırat mukabiline bir bedel almanız ise, bu bizatihi ibadete mukabil bir bedel almak olur ki bu kesinlikle caiz olmaz. Hmm. Yani burası önemlidir. Özellikle kârîlerimizin e, bu noktada, tabi aslında toplumda e, toplumun yansımasıdır bu. E, bu doğru bir şey değildir. E, bizatihi bunu bir bedel karşılığında işte hatim okutmak, bedel karşılığında e, dua yaptırmak veyahut da Kur'an okutmak bunları elbette yanlış olan şeylerdir ki oradan aslında bir sevap da hasıl olmayacaktır o takdirde. Ama Kur'an öğretmek, tecbit öğretmek veya dini bilgileri öğretmek burada farklı bir olay vardır. Orada bizzat ibadetin kendisi değil, zamanını ona yormasından kaynaklı olarak müteahirinin fetvası da bu yöndedir. Bunu da ara, yani ayırmış olalım inşallah. Evet, peki, dünya hocam kariler var. Mesela bunları bazı programlarda işte Mısır'dan oradan buradan çağırıyorlar mesela, getirtiyorlar. Programlarda işte Aşırı okusunlar diye. E, bu kişilere de belli bir miktar para var. Uçak parasıydı işte, masrafıydı evet. veya işte onun haricinde diğer paralar da verilebiliyor. Bu anlamda zamanını satın şimdi almış bakın, gibi olabilir mi? Şöyle söyleyelim, e, burada gaye nedir? E, tabii ki bunu tespit etmemiz hı. gerekir. E, şimdi e, elbette bir zatı bir yerden bir yere çağırıyorsan onun yol masraflarını verirsin. Bunda herhangi hı. bir mahsur lazım gelmez ki bu olması gerekendir. Hı. Ama bunu bir kazanç yolu olarak gördüğü zaman bizatihi o ibadetin üzerinden bir bedel evet. kazanmış olacaktır ki problemli olan taraf bu taraftır. Evet. Bununla alakalı e, bazı muasır kaynaklarda farklı farklı ifadeleri görme imkanı da vardır. Ama e, Hanefi mezhebinde müftembihti ifade edilen, tercih edilen görüş bu noktada deniyor ki bizatihi kıraattan dolayı bedel almak kesinlikle caiz değil. Bir de bunu şöyle düşünmek lazım. Gaye ses sanatı ifa etmek mi yoksa Kur'an-ı Kerim'in okunması mı? Yani meseleyi bir sanatçıymış gibi, bir ses sanatı ifa etmesi gibi değerlendirmek olur karşılığında bir ücret olursa. Yani o ki burada Kur'an-ı Kerim okunsun, burada bir bereket oluşsun, yani bu şekilde bir şekilde bir fayda temin edilsin gayesi ise bu Allah rızası için olmalıdır. Evet. O yüzden bu konuda da dikkat etmekte fayda vardır. Evet olur. hocam. Bir diğer sorumuza da hocam özellikle son zamanlarda çokça oluyor namaz sırasında kıyafet düzeltmek ve çalan telefonu susturmak namazı bozardı. Evet. Şimdi e, namaz bir ibadettir hı. tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de müfsidati selah diye ifade edilen namazı bozan ameliyelerden geri durmaktır. Hı hı. E, namazı bozan ameliyelerden biri de e, ameli kesir diye tabir edilen Türkçe karşılığı çok ameldir. Yani bir insan namaza mugayir olarak bir harekette bulunsa namazını bozacağı gibi namazda olmaması gereken hareketlerde yani çokça bir amelde, çokça bir ameliyede bulunsa bu da o kişinin namazının bozulmasına sebeptir. Ancak ulema şunu tartışıyor, çok amel yani amel kesir nedir? Bunun sınırı nedir? Bunu tahdit edebiliyor muyuz? Bunu tanımlayabiliyor muyuz? Bu noktada farklı farklı mütalalar var. İşte denir ki bir rükunda üç hareket ameli kesirdir. Üç hareketten az olursa ameli kalildir. Bazıları diyor ki işte eğer yapacağın o amel iki elle yapılacak bir amel ise bu ameli kesirdir. Ama tek elle yapılacak bir amelse bu ameli kalildir gibi bir takım tanımlamalar var ki Alaaddin es rahimullah. Rahimullâh Tukfetül Fuka isimli eserinde buna hatırladığım kadarıyla yedi veya sekiz farklı tanım getiriyor. Ve en sonunda diyor ki bu tanımlar içinde İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın kıyasına en uygun olan kişinin kendi kanaatidir. Yani kendi kanaatimce, kendi görüşüme göre bu kadar bir hareket namazda yapılabilir veyahut da yapılamaz. Yapılamaz dediği bir harekette bulunmuşsa bu kişinin namazı bozulur. Ee, aslında Hı. kural gereği budur. Ama tabi bu bazı insanların şüpheye düşmesine sebebiyet verebiliyor. Vesveseye düşmesine sebebiyet veriyor ki vesvese malumunuz ayrı bir problemdir. Bu vesveseyi bertaraf edebilme adına da bunu tahdit etmişler. Ee, ulema biraz daha sınır getirmişler, müteahhir ulema ki insanlar bu konuda vesveseye düşmesin. O nedir oradaki tahtil? İşte üç hareket meselesi malumunuz. Veyahut da aynı anda iki hareketin. Yani iki elle hareket edilmesi. Bunlar kesir olarak kabul edilmiş. Şimdi e, elbise düzeltilmesi. Bazen şöyle bir şey olabiliyor. Elbisenin bozuk olması kişinin kalbini e, yoruyor. E, namazda elde etmesi gereken huşusuna engel oluyor. İşte bir, yani vücuduna bir rahatsızlık vermesi. Ya da telefonu çalıyor, çalmaması gereken şekilde çalıyor. Bir de bir de öyle düşünelim. Bu da hem kendisinin hem de cemaatin huşusunu bozuyor. E, hatta farklı bir gözle bakılmasına sebebiyet veriyor. Elbette kişi namaza girmeden önce bunun önlemini almalı. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmalı. Bir de telefonu o ki kullanıyorsan bu telefon, telefon vazifesini ifa etmek üzere bir evet. çalgısı. Yani telefonun çaldığını sana bildiği vermesi, bunu tabii farklı farklı melodiler tarzında çalması değil namaz içinde, harici olarak da pek hoş bir şey değildir. Bunu da tabii böylece vurgulamış Çünkü görsel müzikler bazen şeyde Maalesef çalabiliyor Maalesef yani yani çok hocam, farklı olabilir. şeyler de olabiliyor. Hele bu cami ortamında olursa bu daha da kötü bir durum söz konusu olabiliyor. Ama insan beşerdir, normal e, yani telefonun çalması gereken çalgısı vardır, sesi vardır. Unutmuştur cami içinde çalmıştır. Böylesi bir durumda eğer e, çokça amel yapmadan tek bir hareketle onun sesini bir şekilde kapatabiliyorsa bu e, mani bir durum değil, bunu yapabilir. Ama çok camer dediğimiz işte çıkartıp kim aradı acaba, kimdi vesairedi gibi <gülüyor> evet. bakıp veya tuşlarına birkaç kere bakmaz gibi. Yani yani adeta namazda bu kadar bir hareketin olmaması gerekir diyebileceğimiz tarzda bir harekette bulunuyorsa bu da doğru değildir. Bizim Allah selamet versin. Halil Günenç hocamız Rabbim kendilerine şifalar ihsan Derdi ki böyle bir durumla karşılaştığın zaman çaktırmadan telefonunu kapat. Yani evet. kime çaktırmadan aslında buradaki mana şu, ameli kesir olmadan e, bir şekilde o sesi bertaraf et ki e, hem huşuğun bozulmasın, hem etrafındaki insanların huşuğu bozulmasın, hem de namazdan sonra da kargaşaya sebebiyet vermiş olmayasın. Çünkü muhtemelen bu gibi durumlar namazdan sonra bazı kargaşalara da sebebiyet verebiliyor. Yani camide gördüğümüz şöyle bir olay var. Cebinden telefon çıkartıp kapatıp tekrar cebine koyup devam edenleri de gördük hocam. Evet. Normal işte secdeye inerken işte kapatanlar veya ne bileyim işte tekrardan Kalkarken yine kapatanır. hani onlar daha böyle evet. e, hareketsiz… Yani maksat şu, amel kesir evet. olmadan bir şekilde onu kapatabiliyorsa bunu yapsın. Hı -hı. Böylece de hem de namaza da aykırı bir harekette bulunmuş olmasın. Ama şurası önemli, yani namaza aykırı bir hareket, amel kesir dediğimiz olay aslında kişinin kendi kanaatidir. Kanaatı doğrultusunda bu çok amel midir, değil midir noktasına göre kişi kendi fetvasını kendisi verecektir. Hı -hı. Bakın bu sadece namazla alakalı değil. Malumunuz mesela taharet babında geçer. Bir su eğer akıcı suysa, akarsuysa, akarsuya bir necaset bitişecek olsa, bir necaset içine karışacak olsa, o necasetin vasfı o suda belirlenmedikçe, ortaya çıkmadıkça o pis olmaz. Çünkü Ama hakikâ. o suyun akarsu olması gerekir. Peki akarsu nedir? Yani bir çağlayan da akarsudur, ufak bir dereden sızan bir su da akarsudur. Bir akarsuyu nasıl tanımlamamız gerekir? Bu konuda da farklı farklı mütalalar var. Ama bu mütalalar içinde yine Hanefi mezhebinde bu Hanife Rahimullah'ın kıyasına en uygun olan deniyor ki kişinin kendi reklidir. Yani onunla müptela olan bir kimsenin kendi kanaatine göre bu kadarlık bir su akarsu diyorsa bu kişi için bu akarsudur. Ama bu kadarlık bir su akarsu değildir kanaati taşıyorsa o zaman o su akarsu değildir. Bu bakın yörelere göre bile değişebilir. Yani bir Karadeniz'de yaşayan bir kişinin akarsu anlayışıyla ne bileyim bir Hicaz bölgesinde yaşayan bir kimsenin akarsu anlayışı aynı Çok olmaması farklı. gerekir. Çok farklı olabilir ki bu da aslında kişinin şahsi kanaatine göre kendi fetvasını kendisinin vermesi anlamı taşımaktadır. Amerika'sir için de aynı şeyi söyleme imkanımız vardır. Evet. Çünkü yani özellikle biz... Türk milleti olarak bazı konularda çok bilgiliyiz din konusunda işte siyaset konusunda spor konusunda çok bilgiliyiz O yüzden bu tip konular olduğu zaman ham soflarımız çok fazla oluyor hocam orada hemen fetvalar birbirini yarıştırıyor evet. yani o yüzden dikkat etmek lazım Bir diğer sorumuza da hocam kadın hayızlıyken secde ayetini duysa gusül aldıktan sonra secde yapması gerekir mi İkinci sorusu da keza kadın yabancı erkeklerin bulunduğu bir yerde namaz kılabilirim demişler. Bir dinleyicimizin iki sorusu. İki soru ama birbirinden farklı bir soru. Birinci sorusu e, secde ayetini işiten bir bayanın aybaşı halinde olması bu secdeyi yapmakla mükellef kılarmak. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de malumunuz secde ayetleri diye ifade edilen ayet-i kerimeler vardır ki bu ayet-i kerimeleri okuyan ya da işiten bir Müslümanın şartları müvâciyesinde secde etmesi vaciptir Hanefi mezhebine göre. Hmm. Ki temelde bu ayet-i kerimeler ya secdeye emreder ya e, Müslümanların secde yaptıklarını anlatır ki size ona tabi olarak siz de onlarla beraber secde edersiniz veya da secde yapmaktan iraz eden, yüz çevirenlerden bahseder, siz onlara rağmen secde edersiniz. Bu üç manadan bir tanesidir. Bunu işiten bir kimse ya da okuyan bir kimsenin secde yapması gerekir. Ama bu şartlardan bir tanesi de bu kimsenin namazla mükellef olması gerekir. Oysa aybaşı halinde olan bir bayan, malumunuz namazla mükellef olmadığı gibi namazı ifa etmesi de caiz değil, saniyit değildir. Dolayısıyla bir bayanın aybaşı halindeyken, e, secde ayetini işitmiş olması, o temizlendikten sonra onu yapmasını vacip kılmayacaktır. E, çünkü e, ehliyeti o an itibariyle, yani şartları o an itibariyle tahakkuk etmişti olmadığından dolayı böyle bir gereklilik söz konusu değildir. Peki hocam ezber yapıyoruz ya mesela. İkra suresi, secde ayeti var. E, devamlı ezber çalışıyoruz, tekrar ediyoruz. Veya evin içinde çocuğumuz veya evet. eşimiz işte tekrar ediyor devamı Aynı ayet okuyor, evet. secde ayetini. Şimdi durumda... orada şöyle bir olay vardır. Eğer kişi aynı mekanda aynı secde ayetini defalarca okuyacak olsa veya defalarca aynı secde ayetini işitecek olsa... Böylesi bir durumda mekan birliğinden dolayı tek bir secde yeterli olur. Evet. Yani siz ezber yaparken bir secde ayet, belki on kere, belki yirmi kere, belki otuz kere okuyacaksınız. Hı -hı. Ama bunlar için eğer yerinizi değiştirmediyseniz, yani bir yerden farklı bir yere intikal etmediyseniz, Hı -hı. bunlar için tek bir secde, secde yapmanız yeterli gelecektir. Bu birinci soruya verdiğimiz cevap. şeyi sorayım hocam, secde ile alakalı. Yani o anda hemen secde etmemiz lazım Yoksa abdest, abdest daha önce söylemiştik ama hani abdesti olunması gerekir veya gerekmez. Direkt secde yapılması lazım. Secde namaz gibi olduğundan dolayı elbette abdestsiz nasıl ki namaz kılınmazsa secde de abdestsiz yapılmaz. Ama secde fevri değildir. Yani bu şu demektir. Secde ayetini okur okunmaz ya da işitir işitmez An itibariyle hemen yapma, yapma mükellefiyeti yoktur kişide. Ömrünün sonuna kadar bunu ne zaman ifa ederse bu eda olacaktır. Bunu yerine getirmiş olacaktır. Ama tabii unutma ihtimalinden dolayı sonra zamanın geçmesiyle unutularak zimmette borcun kalma durumundan dolayı en güzel olan işitir işitmez veya okur okumaz bunu yapmaktır. Ama yapmasa da sonradan yapacak olursa, abdestli bir şekilde sonradan yapacak olsa bu da secdenin vucubiyetini yerine getirmiş olacaktır. Evet. Diğer sorusu da yine dinleyicimizin, keza kadın yabancı erkeklerin bulunduğu bir yerde namaz kılabilir mi demiş? Şimdi e, namazın şartlarına baktığımız zaman namazın şartlarından bir tanesi setre hı hı. Yani avret mahallinin örtülmesidir. Gerek erkek için gerek bayan için. Ancak setre avret e, yabancıların görmesini engellemeye yönelik bir şart değildir bu bahsettiğimiz setre avret. Yani bu şu demektir, tenhada dahi bir kadın namaz kılacak olursa setravlet yapmak zorunda. Tenhada bir erkek namaz kılacak olursa yine setravlet yapmak zorundadır. Yani bu, bu bağlamda genel bir şarttır. Peki bu şartlar içinde kadının erkekler tarafından görülmeme şartı var mıdır? Yani bir namaz kılan bir bayanın namazının sahih olabilmesi için şartlardan bir tanesi de erkeklerin görmeyeceği bir yerde olması. Bu şart noktasında yoktur. Ancak elbette fazilet noktasında güzel olma itibariyle baktığımız zaman bir kadın için en güzel namaz kılacak olan mekan, gözlerden en uzak olan mekandır. En ırak olan mekandır. Hatta bundan dolayı kadının evinde kılacağı, evinin en ucra köşesinde kılacağı namazın Kabe'yi muazzamada kılacağı namazdan daha faziletli olduğu ifade ediliyor. Çünkü kadın hakkında evet. onun için en güzel olan nedir? En setirli olan, en kapalı olan bir alanda kılması. Ama bu fazilete dairdir. Namazın sıhhatine dair değildir. Evet. Dolayısıyla bir kadın namaz kılarken namaz kılma anında yabancı erkeklerinin onu görmüş olması kadının namazının sıhhatine etki yapar mı? El cevap etki yapmaz. Evet. Mesela bunu çok da e, duyabiliyoruz. İşte e, seferi durumlarda, seyahat durumlarında kafile halinde gidiyor. Kadınlar namaz kılacak başka bir ortam da yok. Erkeklerin bulunduğu bir ortamda. E, o zaman erkeklerin yanında namazı normal kılmaktansa bir kenara çekeyim de imayla namazı kılayım, oturarak kılayım. Evet, Bu yaptım. doğru bir şey değildir. Çünkü namazda keyfi olarak ima ile kılmak gerek farz olsun, gerek nafile olsun bu kesinlikle caiz değil. Sadece binek üzerinde nafile namaza ima ile izin verilmiş ama onun haricinde bir insanın direkmen yani hiçbir gerekçesi olmadan ima ile namaz kılması ne farzla ne nafilede de kesinlikle geçerli değildir. Dolayısıyla böyle bir kadın yine şartları zorlar. E, i̇mkanı spetikçe arkada en müsait bir yerde namazını normal rüküsü ve secdesi ile beraber tesettürüne riayet ederek kılar. Ha, buna rağmen bir erkek onu görecek olursa, namaz kıldığını görecek olursa bu namazın sıhhatına engel midir? El cevap namazın sıhhatına engel değildir. Evet hocam. Peki burada hocam bazen şey yapıyorlar. Mesela öğle namazını kılıyor diyelim ki. Hani erkekler daha fazla benim namaz kıldığımı görmesi sünneti terk edip direkt sadece farzı kılıyorlar. Bu tip... Yani kadınlardan, kadınlardan bahsediyorum. Mesela böyle bir erkeklerin olduğu bir ortamda şey işte namazını kılacak ama bakıyorken hani daha fazla şey olmasın diye sadece farzı kılıp şey yapıyor. Şehir şey, tabii ediyor. bu aslında biraz kılık kıyafetle de alakalı bir meseledir. Evet. Yani setra ki gerçekleşmiştir ama tesettür anlamında sıkıntılı bir tesettüre sahip olmuş olabilir kadın. Hmm. Çünkü her setra tesettür anlamı taşımaz. Evet. Bunu daha önceki programlarımızda uzunca hmm. dillendirmiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla böyle bir durumda e, elbette e, erkeklerin tesettür noktasında sıkıntı yaşayacağı bir durum varsa e, farz olan namazlarda tabii kaçış yok. Mecburunu kılmak Mecbur zorundasınız olacak. ama şartları riayet etmek suretiyle. Yani bir de şu var. Hani Nasreddin Hoca'ya sormuşlar inişli yolu mu seversin çıkışlı yolu mu demiş Hoca efendi düz yola ne oldu? Doğru. Yani şimdi kadın ya tesettürlü ya tesettürsüz ya tesettürlü bir şekilde kılsın. Evet. Niye yani tek şartı zorlayalım? Bu da ayrı bir konu. Ama varsayım olarak söyleyecek olursak ee, böylesi bir durumda farz namazdan kaçış yok. İndiaki onu kılacaktır ama nafile namaz meselesine gelince yani sünnetlere gelince her ne kadar ima kılması nafile namazları sahih değilse de oturarak namaz kılması sahihtir. Yani kişi oturur ama secdesini yapmak kaydıyla tabi bu da sevabının e, azalması Ağlaması. anlamı taşıyacaktır. Ama dediğimiz gibi yani erkeklerin bulunduğu bir yer olur ama arkaya çekilir, orada ilan edilir. Arka tarafta bayanlar namaz kılıyor, lütfen kimse o tarafa dönmesin, bakmasın şeklinde. O ki bu e, kafileler seyahat halindedir. Veya önüne bir çarşaf, bir perde çekilir. Veyahut da onun mahremi önünde durarak ona sütre vazifesi yapar. Bir şekilde böylece namazını kılmasını temin eder inşallah. Evet. Bununla program programı bitireceğiz ama hocam. İmayı bahsettik ya, son birkaç dakikamız var. Namaza başlarken işte ayakta başlanıp sonra tekrardan oturarak devam ediliyor. Bu tip durumlarda hani sıkıntı hastal olan kişiler için tekrar etmek anlamında soruyorum. Bakın Nasıl şimdi, yapmaları en uygun olur? Şimdi namazı imayla kılmak ayrı bir şeydir. Evet. Oturarak kılmak ayrı bir şeydir. Hı -hı. Bunları ayıralım. Namazda asli secdedir. Bir insan secdeyi yapma, yapamayacak bir durumdaysa, sağlığı buna müsaade değilse bu namazın diğer rükünleri da bu kişiden düşer ve bu namazı otomatikman imaya intikal eder. Yani bu şu demektir, oturur, nasıl oturabiliyorsa ki en güzeli secde mahaline en yakın bir şekilde yere oturmasıdır. Ama imkanı yoksa sandalyede de oturabilir, yüksek bir yerde de oturabilir, hatta vatta ayakta da durabilir. Hmm. Ama namazını ima ile kılacaktır. İma nedir? Baş işaretidir. Baş işaretinde secdesi rükûsuna nispetle biraz daha fazla eğilmelidir. Ama kişi oturarak namaz kılacak olursa ki bu nafile namazda mazeretsiz de sahittir. Ama secdesini yapmak kaydıyla. Bu şu demektir, kıyam sadece terk edilecektir. Evet. Yani kıyamı terk ediyor, oturuyor, secde, rükûsunu eğiliyor, secdesini ise normal bir şekilde yapıyor. Bu da sayı olan bir namazdır. Peki bir kimse ayakta namaza başlayıp da sonradan oturmaya intikal etmesi Hı. doğru mudur, değil midir? Eğer bu bir ihtiyaçtan, bir zaruretten kaynaklı, yani insan sağlıklıydı, namaza başladı, ama bir anda işte ayaklarında sıkıntı oldu, oturma ihtiyacı oldu. Böylesi bir durumsa bu Hı, müstesna, sıkıntı. bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama keyfi bir uygulama olarak ayakta başlayıp Bileği oturarak istiyor. namaza devam etmek Hanefi mezhebinde tartışmalı bir konu. İmamlar arasında, İmam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş farklılığı olan bir mesele. Biri işte namaza o ki ayakta başlamış, o şekilde zimetine vacip kılmış, o şekilde onu ifa etmesinin gerektiğinden bahsederken bir diğeri ise oturarak başlama imkanı olduğu halde ayakta başlamış olması o farziyeti onu vücub manası taşımayacağı için oturarak da devam edebileceğini söyler. Tabii ki bu gibi konularda ihtiyatla hareket etmek en güzelidir. E, gerek yoktur yani. Ha bizim takatımızla alakalı bir mesele varsa tabii ki takatımızı zorlayalım önce ayakta, sonra imkanımız olmadığı yerde oturarak da yapabiliriz. Ama öyle bir durum yoksa, o yani ihtilaflı bir konudur. O ki bu namazı oturarak kılma niyetindeysem, hı hı. o zaman oturarak nafile namaza başlarım, o şekilde bitiririm inşallah. Evet hocam. Bu soruyla da programımızı nihayet Son olarak dua bağımına neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri hakka hak bilip tabi olmayı, batılı da batılı bitirip kaçınabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hı hı. Dersimizin başında da ifade ettiğimiz üzere üç aylar diye tabir edilen Recebi Şerif ayına girmiş oluyoruz. Rabbim bu ayları hakkıyla da ifade edebilmeyi cümlemize nasip etsin tamam. Çünkü ömür geçiyor, zaman geçiyor, bir daha geri sarma imkanımız olmayacaktır. <gülüyor> o yüzden birbirimizi inşallah teşvik edelim, hayırda teşvik edelim, dualarımıza teşvik edelim. Keza şu anda hasta olan birçok kardeşlerimiz var, bildiğimiz kardeşlerimiz var, zor durumdalar. Rabbim onlara da inşallah aciden şifalar ıssan edesin. Tamam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki her günümüze ait zikirlerimiz var ama mübarek 3 aylarda da farklı farklı zikirlerimiz var. Onları da kardeşlerimiz Gül TV'nin hem sosyal medya hesaplarından hem de diğer sitelerden paylaşıyorlar. Oradan işte yapılması gereken zikirleri de öğrenelim. Ve bu aylarda yapılması gereken, okunması gereken birçok işte sureler var. Onlar da gün içerisinde okumaya gayret gösterilmiş inşallah. Tekrar görüşmek hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim.